Evet tekrar bir yerdeyiz. Özel yayın devam ediyor. Gezi Parkı Gezi Direnişi ile ilgili çok sayıda yeni gelişmeler de oluyor. Onların da bir kısmını yorumlarıyla beraber hem Türkiye'den hem de yurt uluslararası alandan da önemli yazı çizi ...sahipleri düşünürlerde de konuşuyorlar... ...önce bir elimde... ...Noam Chomsky'nin bu konuda yazdığı... ...ilginç bir alternette basılan... ...internet sitesinde... ...çok ilginç bir yazısı var... ...ona biraz değinmemiz lazım... ...ama ondan önce bir şeyi toparlayalım... ...gündelik haberlerle ilgili... Evet cumartesi günü meydana gelen olaylardan bahsettik. Palalı insanların nasıl göstericileri saldırdığından da aynı şekilde bahsettik. Polisin müdahalesini ve sert müdahalesinden de aynı şekilde değinebilme fırsatı bulmuştuk. Bunun içerisinde annesi ve kız bir şekilde gözaltına alınmıştı. Bunun hikayesi vardı. Oldukça fazla insan yaralandığından gene aynı şekilde bahsediliyordu. Geçtiğimiz cumartesi günü olan eylemde su savaşı yapan insanların gözaltına alındığına dair bazı haberler vardı. Bunlardan bahsettik ve aynı zamanda e, polislerin tutumuyla alakalı başka bir haber daha vardı. Ama buna, buna geçmeden önce dün de gerçekleşen bir e, toplantı vardı. Gazdan Adam Festivali yapıldı. Biraz ilginç bir daha doğrusu gezinin ruhuyla doğrudan bir e, paralellik sarf ettiğine ben pek inan, göremediğim bir e, toplantı gerçekleşti. Fikir gayet iyi aslında. Evet fakat, fikir gayet iyi fakat Mustafa Kemal'in askerleriyiz gibi ulusalcı sloganlarında bolca atıldı e, görüldü. Biraz Hem, onların çıkanlar, gölgesinde kalması evet. tehlikesi var. Aslında bu o, zayıflatır e, herhalde diye düşünüyorum ben de. Evet Şahsen bu şekilde olanlar vardı. Belli bir grubun belli bir kesimin tek alınmaması gerekiyor. Halbuki iyi bir fikir yani gazdan adam. Festivali. Her sene devam edebilecek bir festival fikriydi fakat yine bir tekerlik, tekerliyat görülmüş burada. Bekir Bozdağ'ın Palalı saldırganları savunan açıklamasından ya da savunduğuna dair bir başlığın olduğu haberden bahsettik. Bunlar bizim esnafımız şeklinde gelen açıklama. haber sol gazetesinden almıştık bunu. Onlar da Ankara Haber Ajansı'ndan anlatmıştı. Taksim'de müdahalede kask numaraları olmayan polisin yeni göreve başladığının önüne sürülüşünden bahsettik. Ve aynı şekilde polisle alakalı devam edecek olursak İzmir'in Çeşme ilçesinde çalışma koşullarına isyan edip Facebook sayfasında bunu belirtip 13 yıllık belirten 13 yıllık polis memuru 37 yaşındaki Erol Benzer'in intihar haberi var. Eşiyle 3 aydır ayrı yaşıyormuş kendisi ve polis yaptığı açıklamada Facebook'tan yapmış bir açıklamada polisin de adalete insan gibi yaşamaya insan gibi çalışma hakkı olduğuna farkına varılması ve demokrasi adına daha fazla polis yaşamına son vermesin bu son olsun şeklinde bıraktığım bir mesajdan sonra Çeşme Adliyesi önünde kendini öldürmüş intihar etmiş böyle bir haber vardı. Ve aynı şekilde Gezi parasının polisi böldüğüne dair de Vatan Gazetesi'nden gelen bir haber var. Bildiğiniz üzere Gezi olaylarında görev yapan Çevik Kuvvet'e e, misliyle maaş verilmişti, ödüllendirilmişti. Ve bu olay sonrasında karakol ve trafik polisi yerinde de isyan e, etmiş durumdalarmış. Ve e, Gazeteport'un haberine göre Vatan Gazetesi'nden aktarıyorum. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Antalya'da görev yapan Çevik Kuvvet polislerini İkramiye verileceğinin açıklanması emniyetin diğer bilimlerinde görev yapan polisleri kızdırmış ve onlar da sormaya başlamışlar. Gezi eylemlerinde görev yapan çevik kuvvet polislerine bin ile bin beş yüz lirası ödül verilirken kendilerine neden bu şekilde verilmiyor? Her gün on iki saat çalışan emniyet personelinin suçu günah nedir diye şeklinde yaptıkları bir açıklama var aynı şekilde. Diğer polis mensuplarının arasında da böyle bir ikilikten bahsedilebiliyor. Evet, bir de son olarak şeyi de söyleyeyim bu... Pınar Önç yazmış e, bugünkü Redikal Gazetesi'nde Palayı çıplak aramayı ne mazur gösterebilir başlıklı yazısında olay biraz anlatıyor cumartesi akşam üstünde kadınların gösterisini polislerin şov yapmayın şov yapmayın şekilde bağırmasını ve e, ondan sonra da e, Türkiye'nin dört yanından kadın örgütlerinin imzasıyla paylaşılan bir metinden de alıntılar yapıyor. Onları e, uzun boylu söylemeyeceğim ama şu yani akrepe bindirilirken araç içinde 3 saat keyfi bekletirirken cinsel saldırıyı cesaretli herkesle paylaşanlar İzmir'de şakran cezaevinde tutulan insanların kadınların kendilerine çıplak arama yapıldığını açıklamaları ve hakaret, Facebook'ta anlatılan hakaretleri anlatıyorlar kendilerine anlattığı işittikleri hakaretleri Facebook'ta anlatıyorlar. Terörist kahpe, vatan haini o diye o nokta nokta bir sürü tecavüz tehdidi sözlü tecavüz böyle devam ediyor. Lafı dolaştırmaya gerek yok diye bitirmiş Pınar Öncü. Sayılan eylemler içinde hukuka uygun tek bile yok. Sorumlular, göz yumanlar gerçek ve şeffaf biçimde soruşturulmalı. Devletin şiddet tekelini paylaştığı, o günde daha evvel ziyadesiyle benzerini gördüğümüz palalılar, sopalılar ve satırlılardı. Şu yüzden tecavüz ettim, bu yüzden satırla saldırdım, Çıp, şu yüzden çıplak aradım, kabul edebileceğiniz bir gerekçe var mı diyor. Kimlerin sokakta serbest, kimlerin tutuklu olduğu ortada devletin görmezden geldiği aslında kendi işlemek istediği suçtur diye bitirmiş Pınar Önç bugünkü yazısını kısa bir alıntı yapabildik ancak vakitsizlik nedeniyle şimdi kalan zamanımıza sığdırmaya çalışalım çok önemli bir haber var aslında yani analiz var Chomsky'den e, kendimizi şirket ve emperyal güçlerin varlığımızı bizzat tehlikeye düşüren şirketlerin ve emperyal güçlerin saldırısına karşı nasıl koruyacağız başlıklı bir yazısı var. 5 Temmuz tarihini taşıyor. Alternet sitesinde yayınlanmış. Ee, yani şöyle diyor birkaç kilometre ötede çok acayip trajediler yaşanırken ve daha da korkunç felaketler çok da uzakta değilken yanlış hatta biraz da zalimane görülebilir. Başka daha soyut ve belirsiz şeylere ee, gelecekteki tasavvurlara ilişkin daha iyi bir dünyanın mümkün olduğunu gösteren yollara değinmek biraz şimdi acıl olabilir diyor. şey Çünkü çok kötü bir dünya diyor. Yani birkaç defa Lübnan'a gittim ve orada büyük umut ve umutsuzluk ikisi de e, e, yani Lübnan halkının ...o korkunç, dehşet, engiz şeyleri... ...yaşadıklarını geride bırakıp... ...ileri gitmek için diyor. İlk gittiğimde... ...mesela eğer... ...ilk ziyaretimde eğer ziyaretse... ...buna denebilecek derimse... ...tam, tam tamına... ...60 yıl önceydi diyor. Karımla ben... ...İsrail'in Kuzey Galilesi'nde... ...bir akşam... ...dağ bayır dolaşıyorduk, geziyorduk... ...birden bir cip geldi yanımıza... ...ve dönün dönün diye emir verdiler. Meğerse sınırı aşmışız. Yanlış ülkeye girmişiz diyor. Fark etmeden. Fark etmeden. Zaten işaret filan da yoktu. E herhalde şimdi sanırım bunca zaman sonra bir orman gibi silahla dolmuştur diyor orası. Kü küçük önemsiz bir olaydı bu ama bir dersi de zorlu zorunlu olarak aklımıza getirdi diyor. Yani sınırların meşruiyeti, devletlerin meşruiyeti şartlara bağlı ve geçicidir diyor. Bunlar değişir diyor. Yani bütün mevcut sınırlar dünyadaki şiddet yoluyla empoze edilmiş, dayatılmış ve korunmaktadırlar ve oldukça keyfidirler hepsi diyor. Mesela Lübnan-İsrail sınırı Saks-Piko anlaşmasıyla bir yüzyıl önce yapılmıştı. Osmanlı İmparatorluğunu ...Britanya ve Fransız emperyal güçlerinin çıkarları adına bölüştürmüşlerdi. Ve orada yaşayanların ne düşündükleri kimsenin umurunda bile değildi toprağın olacağı yaşayan canlılara falan. Yani toprağın hiçbir sınırın bir anlamı yoktur. O yüzden zaten kolaydır. Farkında olmadan geçmek mümkündü Şimdi dünyadaki korkunç çatışmalara bakınca... Şurası açık ki hemen hemen hepsi tamamı bunların çatışmaların emperyal eski imparatorlukların suçlarının bir kalıntısıdır. Ve kendi büyük güçlerin kendileri için çizdikleri sınırların sonucu olarak bütün diyor, çıkıyor diyor. Ve örnekte şunu vermiş. Mesela Paştunlar, Paştun halkı Duran diye Duran hattı ile çizilmiştir diyor. Da, Afganistan'da yaşayan Paştunlar hakkında bahsediyor. Evet. Yok, Pakistan'daki. Pakistan'da. Evet. Daha doğrusu ikisinin arasında. Orada o işte onu anlatıyor. Öyle bir sınır olamaz orada diyor. Anlıyor hmm. musun? Yani Paştunları LÖNK diye ortadan ikiye bölen bir sınır yaparsan sonuç bu olur diyor. Kürtlerin de durumu benzer bir şekilde olmuyor mu? Geleceğim ona da. Hıh. Hmm. ...Pakistan'la Afganistan'ı ayırmak için... ...Britanya'nın çizdiği bir sınırdı diyor. Ne Afgan ne hükümeti... Hiçbir, şey, ...hiçbir Afgan hükümeti bunu kabul etmedi... ...bugüne kadar diyor. Düran hattını. Ama bugünün emperyal güçlerinin... diyor ...imparatorluklar güçlerinin... ...çıkarıda peştunların... ...düran hattını geçenleri... ...terörist diye etiketlemelerini gerektiriyor... Ki evlerine de çeşitli Amerikan drone'larıyla, insan araçlarıyla ve özel operasyon kuvvetleriyle saldırılabilsin diye. dünya Bir başka sınır diyor. Meksika ile Amerika birleşik devletleri sınırı diyor. yani Bunun kadar sofistike gelişmiş silahlarla korunan başka bir sınır yoktur diyor. Ve bütün retorik laflarla da diyor. Bir iki, iki ülke arasında da iyi diplomatik ilişkiler var, değil mi diyor? Şimdi o sınır 19. yüzyılda Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin işgal savaşıyla ortaya çıktı diyor. Tamam. Ama 1994'e kadar ilk öte açıktı diyor. 1994'te ne oldu? Başkan Bill Clinton Operation Gatekeeper, bekçi operasyon diye bir şey yaptı diyor ve. Askeri iyileştirdi sınırı diyor. O zaman işte arkadaşlarıyla insanlarla akrabalarıyla görüşmek için geçip gidip geliyorlardı diyor. New Mexico eyaleti final işte Meksika ile. Fakat başka bir olay sebep olmuş olmasın diyor aynı yılda geçen Kuzey Amerika NAFTA serbest ticaret antlaşması ki serbest ticaret lafı kadar yanlış bir laf olamaz diyor. Serbest olan hiçbir şey yoktur orada diyor. Ve sonuçta Clinton yönetimi de biliyordu ki Meksikalı çiftçiler, köylüler ne kadar etkili olurlarsa olsunlar. Devasa sübvansiyonlarla desteklenen Amerikan e, şeyleri fabrika, tarım fabrikalarının desteğine karşısında hiçbir şey yapamazlardı. De, Meksika e, iş yerleri de şirketleri de Amerikan çok uluslarıyla kapışamazdı. Dolayısıyla ama NAFTA kuralları özellikle Meksika'da bütün bu şirketlere en ziyade müsaadeye Mazhar Devlet gibi yani öncelik tanınmasını öngörüyordu anlaşma. Olunca o zaman tabii ki hayda büyük bir göçmen şey çıktı diyor. Ve bazı o da öyle diyor. Son başka bir sınıra geliyor. Bazı sınırlar da... E, ...çeşitli sebeplerle ortaya çıkan nefretler ve çatışmalar boyunca... ...erozyona uğrayıp gidiyorlar diyor. Aslında sınırların kombasına yol açan sebepler bunlar diyor. En dramatik olay Avrupa. Avrupa yüzyıllar boyunca dünyadaki en vahşi yerdi. Korkunç ve yıkıcı savaşlarla birbirlerinin gözüne uydular diyor... Öyle bir teknoloji kurdu ki teknoloji ve savaş kültürü ki bütün dünyaya hakim olabildi Avrupa. Ve sonunda inanılmaz tasvir edilemez bir vahşetin sonunda da ikinci dünya savaşının sonunda şeye karşılıklı yok ediş bitti diyor. Bu demokratik barış tezine bağlayanlar vardır diyor. Yani bir demokrasi başkasıyla savaşa girmeye e, çekinir. Avrupalılar ayrıca şeyi de anlamış olabilir. Bu, bu doğru olsa bile diyor. Bir de öyle bir yıkım kapasitesine ulaşmışlardı ki ondan sonra en sevdikleri oyunda bir, bir el daha oynadıklarında o son el olacağını anlamışlardı diyor. Şimdi de diyor Orta Doğu'da benzeri görülmemiş bir şey geliyor diyor. Ee, yani yakın zaman öncesine kadar sınırsız bir yerde diyor. Sınırları olmayan bir yerde diyor. Şimdi de Korkunç şekillerde de olsa sınırlar eriyor diyor. Suriye'nin tam anlamıyla içinde bulunduğu bir intihar şeyi diyor. Süreci çıkarılamaz gibi görülüyor. Ve Patrick Coburn de Independent'tan diyor ki... ...bu uh, saxe Piko rejiminin yani mevcut sınırların sonuna geleceğini söylüyor diyor. <gülüyor> Suriye İç Savaşı, Sünni-Şii çatışmasını... ...canlandırdı... ...yeniden yaktı diyor... ...bu da zaten Amerika ile İngiltere'nin... ...Britanya'nın 10 yıl önce... E, ...Irak işgaline yol açtı diyor... ...Kürt bölgeleri... ...Irak'ta ve şimdi... ...Suriye'deki Kürt bölgeleri... ...otonomiye doğru... ...ve bunun uzantılarına doğru gidiyorlar... ...diyor... ...Noam Chomsky... ...ve pek çok analizci de şimdi... E, belki de bir Filistin devletinden önce bir Kürt devleti kurulabileceğini söylüyorlar dünyada diyor. Hani devletsiz diye. İşte Filistin eğer yani sonuçta şunu da söyleyelim. Sın, e, şey sınırlar e, erozyona uğrayan sınırlar ve bu meseleler e, çok ciddi şu sorunu meydana getiriyor. Kim dünyanın sahibi kim? Kim küresel atmosfere sahip olacak ve bu gazların karbondioksit gazlarıyla çok korkunç bir eşiğe götürden bizi 400 yüze ppm'e çıkaran diyor. Ya da başka dünyanın başka bir yerindeki yerlilerin şeyini soralım diyor. Kim dünya yeryüzünü savunacak? Doğanın haklarını kim savunacak? Ve ortak varlıkların hepimizin paylaştığı şeylerin ...savunusunu kim yapacak diyor. Ve bu e, savunmanın... Cep, ...ön cephesinde... E, ...şey yapanlar... ...primitif denen, ilkel denen... ...yerliler ve kabile grupları... ...işte Kanada'daki First Nations... ...ya da Avustralya'daki Aboriginler gibi diyor. Emperyal saldırından... ...arta kalan... ...ne varsa onlar diyor... ...garip bir şekilde... Doğaya sal, ta, ta, saldırının ön cephesindeyse kendilerini en ileri ve medeni sayan ülkeler var. En zengin ve en güçlü ülkeler. Şimdi diyor bu ortak alanları kavunma, savunmanın büyük mücadelesi birçok biçim alabilir. Şu anda da diyor mikrokozmos olarak şu anda Türkiye'nin Taksim. Meydanında ceryani diyor bu mesele diyor. Bu savunma. Bu savunma ortak alanların ortak varlıkların savunusu ve cesur erkeklerle kadınlar İstanbul'un ortak alanlarından ortak varlıklarından son kalanlardan birini korumak için... Yani o yıkı güllesi mi deniyor? Hani böyle binaları yıkan büyük gülleler var ya evet, o terimi toplaması. kullanmış. Yıkı, yıkım güllesi ya da yıkı güllesinin yani ticarileşme gentrification denilen işte bu kentsel dönüşüm ve otokratik yönetim bu kadim hazineyi yok edişine karşı kuruyorlar. Ve son cümle şu Taksim Meydanı'nın savunucuları Dünya çapında bir mücadelenin yani küresel ortak varlıkların aynı o korkunç yıkı güllesinin yıkıntılarından, sarsıntılarından korumak için bir cephedir. Bu mücadele hepimizin içinde yer alması gereken bir mücadele kararlılıkla ve azimle ve eğer insan, insan için, eğer adam gibi, insan gibi haysiyetli bir Savunma e, imkanı kalacaksa varoluş sınırları olmayan bir dünyada o da budur ve bu bizim ortak varlığımız ya yıkacağız ya savunacağız. Evet, ve insanlar korkmuyorlar tıpkı palasıyla saldırılan yani palalı bir saldırganın saldırdığı e, kadın gibi o da şu şekilde konuşmuş korkmadım ne yapıyorsun diye sordum palasıyla sırtıma vurdu acıdan nefesim kesildi. Ama korkmadım. Ne yapıyorsun? Ne diye sordum diye. Evet, Çağhane büyük korkmadım. düşünürlerinden biri olan Chomsky dünyanın savunulmasını, yeryüzünün savunulmasının sınır bölgesindeki mücadelesinin şu anda Taksim'de olduğunu ve bu cesur insanlar, erkeklerle kadınlar tarafından yürütülmekte olduğunu, bütün dünyanın ortak varlıklarının kaderinin de bir bakıma da bu mücadeleye bağlı olduğunu söylüyor. Bunu da internet sitesine hem çevirisiyle beraber koymalıyız tabii ki. Evet, bugün e, neden kapalı olduğunu bilmediğimiz park açılıyor. Valinin yaptığı açıklamaya göre e, bir açılış varmış. İnsanlar da buraya geleceklerine dair de bazı haberlerde dönüyordu. Taksim'de yığınışmasının da bir mesajı vardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. saat evet. Eee saat 7'de. 7'de evet. Zaten... Akşam 7'de 19'da orada bir buluşma var korumalardan artıklarları taksim her yer direniş diyor. Evet o zaman görüşmek üzere diye görüşmek üzere hoşçakalın. Gezi parkı. Haberler ve yorumlar.